Allah ve İyyâkum İyi bilinmelidir ki Kelime-i Tevhid veya Kelime-i Şehadet dediğimiz La ilahe illallah Medlulü delalet ettiği manası birbirinin mütelazımı yani herhangi birisinin olmamasıyla olmaz mesabesinde rükn esasisi dediğimiz kelime tevhidin delalet ettiği mananın tahkikinde gerçekleştirilmesinde iki rükn olan ispat ve nefi ve manasının muktezası gerekleri olan insan olguğunun yaratılış gayesi olur olup buluşağından itibaren hayatının her safhasında kalben itikadi, lisanen ikrarı cevarihen ameli tezahürü vacip olan Allah'ı birleme dediğimiz eylemin hulasalı bir ifadesidir. Yani la ilahe illallah dediğimiz kelime-i şehadet kelime-i tevhid kelime olarak delalet ettiği bir manası var. Bu delalet ettiği mananın birbirinin muktezası gereği, biri olmazsa öbürküsü de olmaz denilen ve bu muktezanın ise rükm-i esasisi dediğimiz yani ispat ve nefi. denilen ikrük nesasının insan oğlunun yaratılış gayesi olup bilur çağdan itibaren hayatının her safhasında kalben, lisanen, cevarihen tezahürü vacip olan Allah'ı birleme dediğimiz eylemin hulâsalı bir ifadesidir. Bununla şu kastediliyor. La İlahe İllallah, Kilme-i Tevhid, delalet ettiği manası. Bundan maksat, Allah'tan gayrı başka bir ilahın olmadığı, delalet ettiği mana budur. Rükm-i Esasisi dediğimiz, birisi olmazsa öbürküsü olmayan, birbirinin mütelazımı, ispat, ispat ve nefi manası ifade eden Allah'ın ilahlığını ispat Allah'tan gayrının ilahlığını inkar, inkar veya bütün bunların muktezası denilen insanın yaratılış gayesinin esası olan Allah'ı birleme dediğimiz eylemin fülasalı bir ifadesidir bu binaenaleyh, la ilahe illallah. delalet ettiği manasının mananın mütelazımını yani mananın mütelazımı olan ispat ve nefi lazımını bilmeden ve manasının muktezası olan emirlere imtisal, nehilerden iştina ve inkiyat gösterilmeden sadece müteşekkili yani bu kelimeyi oluşturan harflerin teleffuz edilmesiyle mükellef bununla vacip kılındı zannediyorsa büyük bir cehalet olur. Bundan da murat şudur. Eğer la ilahe illallah'tan maksat murat bu kelimenin delalet ettiği mananın bilinmemesi mananın delalet ettiği mütelazımı olan ispat ve nefin bilinmemesi, muktezası olan emir ve nehillere, emirlere yapışmak, nehilerden sakınmak olmayıp, sadece bu kelimenin müteşekkili, yani bu la ilahe illallah'ın müteşekkili, ondaki kelimelerin telaffuzu, mükellef bunları telaffuz etmekle mükellef olduğunu zannediyorsa böyle bir şey büyük bir cehalet olur. Eğer yaratılış gayemiz ve ebedi saadetimizin teminatı olan kulluk hem yaratılış gayemizdir hem de ebedi saadetimizin teminatıdır kulluk. Sadece bu kelimenin telaffuzundan ibaret olsaydı yani Yaradılış gayemiz olan ebedi saadetimizin teminatı olan kulluk eylemi sadece bu kelimenin telaffuzundan ibaret olsaydı Adem Aleyhisselam'dan zamanımıza kadar gelen ve kıyamete kadar devam edecek olan iman ve küfür mücadelesinin sebebi olarak bu kelimenin telaffuz edilmesini göstermek büyük bir abes olurdu. Kelime-i Tevhid La ilaha illallah yani manası mütelazımı ve muktezasıyla ile <gülüyor> yukarıdan beri anlattığımızı şöyle ifade ediyoruz. Kelime-i Tevhid, Kelime-i Şahadet dediğimiz sadece harflerinin teleffuzu ile mükellef kılınmadığımız müteşekkülü olan harflerin teleffuzu ile mükellef kılınmadığımız La İlahe illallahın Önce manası, delalet ettiği manası, mütelazımı, o olmazsa bu olmaz, ispat ve ve muktezasıyla, muktezasını anlatınız, muktezasıyla, yaratılış gayemiz olan ve ebedi saadetimizin teminatı olan kulluğun umdesidir. Yani esası ve temelidir eğer böyle olmayıp kuru birkaç kelimenin telefuzu ile biz mükellef kılındık denilseydi bununla iktiza olsaydı gaye yaratılış gayesi ebedi saadetimizin teminatı budur denilseydi Adem'den zamanımıza ve zamanımızdan kıyamete kadar sürecek iman ve küfür mücadelesine bu basit ifadeler üzerine bina etseydik, bu büyük bir abes olurdu. Tevhid, kulluğun eş manası şimdi, yaratılış gayemiz ve ebedi saadetimizin teminatı olan kulluk eşit tevhid manasında yani Allah'ı birleme manasındadır. Allah'ı birleme eylemi kainatın yaratıcısının insan oğlunu yarattığı tek gayedir. Kitap ve sahifelerin indirilişi bunların beyan ve tebliğde, tebliğle tebliğle yollanılan Resullerin ilk vazifeleri bu olmuştur. İnsanoğlunun yaratılış gayesi Allah'ı birlemedir. Kitapların indiriliş sebebi de budur. Bu kitapları beyan edip açıklayan Resullerin yollanılış gayesi de budur. Ve bu Resullerin ilk vazifesi de bu idi. Binaenaleyh mükellef olan her insan indirilen kitap ve bunları tebliğ eden Resuller tarafından ilk davet edildikleri, ilk öğrenme mecburiyetinde oldukları, İslam'a girmek için ilk telaffuz etmeleri gereken, dünya hayatının devamı müddetince üzerinde daima olmaları lazım gelen, tek vacip, dünya hayatını terk ederken ahiret kapısı olan, berzah alemine intikal ederken üzerinde bulunması gereken tek vacip budur. Yani şunu demek istiyorum. Tevhid insanoğlunun yaratılışının tek gayesidir. Kitapların indirilişi, <gülüyor> Resullerin yollanılışı, Resullerin ilk vazifeleri, Resullerin tebliğ ettiği insanları ilk davet ettikleri şey tevhidtir. İlk öğrenme mecburiyetinde oldukları şey budur. Dünya hayatının devamında e, üzerinde bulunmaları gereken La ilahe illallah'tır. <gülüyor> dünya hayatının hitamında ahirete intikal ederken, berzak aleminin kapısı olan bu dünya kabir alemine intikal ederken, geçerken dünyaya veda edişleri bile bu kelime üzerinde olmalıdır. İnsanoğlunun yaratılış gayesi olan tevhidin bu önemine rağmen dünya yaşamında hiç değeri olmayan şeylere gerektiği ihtimamı gösterir. Dünya ve ahiret saadetinin teminatı olan tevhide gösterilmeyen bu ihtimam insan oğlunun ne büyük denli bir gaflette ve kayıpta olduğunu ifade eder. İnsanoğlunun bu önemli ve ehemmiyetli hayatiyet ifade eden dünya hayatının saadeti ahiret hayatının teminatı olan tevhide kulluğa kelime-i tevhidin manasına bu denli ihtimamsızlığının sebebi tabii ki tek ifadesiyle cehalettir. Kelime-i tevhidi mana yönüyle dahi bilmemesidir muktizası yönüyle anlamamasıdır. Mütelazımı yönüyle yerine getirmeyişidir. Yani emir ve nehiylere intikat etmemeyi işidir. Ne olmuştur insan olunun bundaki en büyük gafletin gafletin sadece bu kelimenin telaffuzunun kendisine yeterli olduğunu bilmesidir. Veyahut buna inandırılmasıdır bununla iktifa etmesinin yeterli olduğunu kendisine telkin edilmesidir. Tabii ki bu cehalet kelime-i tevhidin lafzının teleffuzuna değil, lafzen delalet ettiği manaya dönüktür. Yani biz insanoğluna bu kelimeden cahil, gafil kalmıştır derken, kelime-i tevhidin teleffuzuna cahil bir tek insan yok cehaleti kelime-i tevhidin manasına, mütelazımına ve muktezasınadır. Bilindiği gibi kendilerini İslam'a ismen nispet edenlerin tamamı kelime-i sade bir telefuzla ikrar ettikleri halde delalet ettiği mananın muktezasına hayatlarının her safhasında ters düşmektedirler. Yani Lisanen telaffuzuna cahil olmayanlar, sadece bu kelimenin telaffuzu ile yetinenler, yetinilmenin yeterli olduğunu zannedenler, hayatları boyunca telaffuz ettikleri bu kelimeye, mana yönüyle, mütelazımı yönüyle, muktezası yönüyle ters düşmektedirler. Yani, <gülüyor> ileride de ifade edeceği gibi, bunun en büyük sebeplerinden birisi sathi bir cehalet değil. Sathi bir cehalet değil. Zira beşer tarihine bakılacak olursa insan oğlunun bu gibi meselelerdeki cehaleti bildiğini zannettiği cehalete mebnidir. Yani kısmen de olsa haklılığını bir nas'a ve delile dayandırmaktadır. Bizdeki en büyük katliamın eyleme dönüştüğü yani hakikat gerçek bu meselede şudur: Mücerret bir telaffuz ile La ilaha illallah'ın yeterli olduğunu zannederek kendilerine aldatanlar hem de bu iddialarını mutlak ifadeli olan bir hadis şerife dayandırmaktadırlar. Her kim ki la ilahe illallah derse cennete girer. Hadis-i şerifidir. Bu hadis-i şerif mutlak ifadeli bir hadis-i şeriftir. Her kim la ilahe illallah derse cennete girer mutlak ifadelidir. Mutlak ifadesi şu şöyle anlatılır. La ilahe illallah cennete La ilahe illallah diyen cennete girer derken burada Muhammedur Resulullah zikredilmiyor. Peki, La İlahe illallah deyip Muhammedur Resulullah demeyi gerekli görmeyen sadece La ilaha illallah demekle cennete mi gider? Çünkü mutlak ifadesinde bu yok. La İlahe illallah dediği halde sizin daha rahatlıkla anlayabileceğiniz bir şey Kur'an'ı kabul etmese bu adamın la ilahe illallah demesi buna fayda verir mi, geçerli olur mu? Çünkü mutlak ifadesinde la ilahe illallah diyen cennete girer diyor. Kur'an'dan bir ayet inkar edip de bunu diyen dediği halde geçersizdir diye bir ifade yok. Bunun için her kim la ilahe illallah derse cennete girer gibi bazı nasları delil getirerek bu saptırmayı yapmaktadırlar usulde mukarrer olan, yani dini esasları anlamada vasıta olan kaidede, şöyle bir hüküm zikreder. Hüküm ve sebebin tek olduğu naslarda mutlak mukayyede hamdolunur. Yani, hüküm ve sebebin tek olduğu naslarda mutlak mukayyede hamdolunur. Yani, Dünya ve ahiret saadeti Allah'a imandadır desek. Allah'a iman sadece Allah'ın varlığını kabul değil, Allah'a müstenit her şeyin doğruluğunu kabulden geçer. Öyle mi? Bunu ifade etmek istiyorum. Hüküm ve sebebin tek olduğu naslarda, delillerde mutlak mukayyede hamle olur. Yani onun teferratı imiş gibi ele Ve böylece hareket edilir. Yani mutlak ifade eden nasların yanında hüküm ve sebebi bir olan sair nasların varlığında mutlak ifade eden mana mukayet manasına hamlulmuyor. Kelime-i tevhidin fazileti hakkında varid olan, yani bu mevzuyu anlatan hadisleri e, e, bu muzuyu anlatan hadislerin varlığında teker teker onlara bakılacak olursa kim la ilahe illallah derse cennete girer diyen mutlak ifadeli hadisi mukayyet kılan hadisi şerifler olarak zikredilmektedir. Çünkü la ilahe illallah cümlesi mutlak ifadeli delalet ettiği mananın muhteviyatında birçok mesaili meseleleri cem eden bir kelimedir. Yani la ilahe illallah diyen derken bu kelimenin muktezasında yani muhteviyatında ihatalı birçok mesele kastedilmektedir. Bu mutlak ifadeyi aşağıda zikredeceğimiz hadislerle mukadisler mukayyet kılmaktadır. Hadisin birincisi Osman radıyallahu anhudandır şöyle diyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki من مات وهو يَعْلَمُ اَنَّهُ لَا إِلَٰهَ اِلَى اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ Mutlak ifade olarak ele aldığımız hadis nedir? Her kim la ilaha illallah derse cennete girer. Hükmün ve sebebin tekliğinde nasların mukayyetliğini bir şarta bağlamaklılığını ele, ele alıyoruz. Her kim Allah'tan gayrı ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girer. Men mâta ve huve ya ennehu la ilahe illallah da halal cennet. Her kim la ilahe illallah derse cennete girer mutlak ifadenin altına her kim Allah'tan gayrı ilah olmadığını bilerek ölürse birinci hadis Allah'tan gayrı ilah yok diyen cennete girer. İkincide mukayyet kılınan şekliyle ondan gayrı ilah olmadığını bilerek ölürse diyor, burada bilmeyi birinci şart olarak koyuyor. İkinci bir hadisi şerif, Ebu Hureyre, radıyallahu anhudan gelmektedir. Diyor ki Ebu Hureyre, radıyallahu anhudan, Allah Resulü'nden şöyle bir şey dediğini işittiğini nakleder. Herhangi bir kul, Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun Resulü olduğuma şehadet eder. Bu iki şehadette hiçbir şüpheye düşmeden Allah'a kavuşursa o cennete girer. Burada ikinci bir kayıt geliyor. Her kim? Allah'tan gayri ilah olmadığını bilerek ve ve Muhammed'in onun Resulü olduğunu ikrar ederek bunun ikisinde hiç şüphe etmeden ölürse o cennete girer diyor. Bu telaffuzda şüpheye ve tereddüde de düşmeyecek. Bu ikinci kayıttı. Üçüncü kayıt yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu diyor. Diyor ki bu duvarın arkasında kalbiyle yakini olarak kimin Allah'tan başka ilah olmadığına, şehadet ettiğine razlarsan, onu cennetle müjdele diyor. Burada başka bir kayıt getiriliyor şimdi, yakini. Her kim Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek Muhammed'in onun Resulü olduğunu söyleyerek, şehadet ederek bu iki şehadetinde şüpheye düşmeden ve yakini olarak La ilahe illallah derse onu cennette müjdebe, yani cennete girerdi. Enes'ten gelen başka bir kayıtta ise şöyle diyor. Enes radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, herhangi bir kul, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna kalbiyle sıdık ile şehadet ederse Sıdk ile şehadet ederse, Allah onu cehenneme haram kılar diyor. Yani mefhumu muhalifiyle cennete girer diyor. Bu kayıtta ise getirilen takyit şudur. Her kim Allah'tan gayrı ilah olmadığını bilerek bilir. Ve Muhammed'in onun Resul olduğuna şehadet eder. Bu iki şehadette şüpheye düşmez. Yakini olarak kalbindeki sadakatıyla la ilahe illallah derse cennete gider. Ebu Hureyre'den gelen başka bir hadisi şerifte ise radıyallahu anh'ın şöyle diyor. Allah Resulü buyurdu ki kıyamet günü insanlar içinde şefaatimle en ziyade mes'ud olacak kimse kalbinden halis olarak la ilahe illallah diyendir buyur. Buraya da başka bir kayıt geliyor. Yani her kim Allah'ı bilerek, Muhammed'i onun Allah'tan gayri ilah olmadığını bilerek, Muhammed'i onun Resulü kabul eder. Bunun ikisinde şüpheye sübhe, düşmez. Yakini olarak kalbiyle, sadakatle ve halis olarak la ilahe illallah derse cennete gitmiş. En son kayıp ise Osman bin Malik radıyallahu anh'ından geliyor, şöyle diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'u azze ve celle'nin rızasını isteyerek La ilahe illallah diyenleri ateşe haram kurmuştur. Bu da en son kayıt. Mutlak olan ifade nedir? Her kim Allah'tan gayrı ilah yoktur derse cennete girer ifadesidir. Kur'an-ı Kerim'de bu denli mutlak ifadeli çok naslar vardır. Öyle mi? Mesela amla mutlakın karışık olduğu bir misal vereyim. İmandan kullarıma deki namaz kısımlar diyor. Ne namaz? Hı, Şimdi bu ifade mutlaktır. Bunu kayda, şarta, şurta, şekliyle, elfazıyla, erkanıyla kayda bağlayan sahir ad-i şeriflerdir, naslardır. Tekbirden selama kadar ibadet dediğimiz bir eylemin adıdır namaz. Sadece namazı bu ifadesiyle ele alırsak burada namaz kelimesi, salat kelimesi ifade ettiği mana sadece dua etmektir. Ellerini kaldırıp Allah'a yalvarsa bu insan ben vazifemi eda ettim diyebilir mi? Hmm. Onun için her kim La İlahe illallah derse cennete girer ifadesi de mutlak ifadeli bir sözdür. Bu sözü önce bilmeli. Bu sözün Muhammed Resulullah'ı da gerektirdiğini bilmelidir. Çünkü Allah'ı bu şekilde bize tanına, tanıtan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hem de bu iki şehadetinde katliyen şüpheye düşmemelidir. Çünkü la ilahe illallah şüphe, şüpheyi giderir. Yakini olması lazım. Sadakatla kalbe <gülüyor> halisane ve Allah rızası için la ilahe illallah demesi gerekir. Değilse bu sözün mutlak ifadesi manasını bilmeden, mütelazımını bilmeden, muktezasını bilmeden la ilahe illallahı sadece müteşekkül olan yani harflerini telaffuz etmekten ibarettir. Yaratılış gayem diyen insanın büyük bir hatada büyük bir dalalette hukuk olduğu hu bu hu gerçektir bu denli bir hataya bu denli bir gaflete Mekkelilerin sizler dahi bu denli bir hataya bu denli bir gaflete Mekkelil Müslük bu denli hataya ve bu denli gaflete Mekkelil müşrikler dahi düşmemiştir. Onlar bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan gayri ilah yoktur ki kurtulasınız sözünün ne demek olduğunu rahatlıkla almayan insan Allah Resulü bu kelimeyi ifade ederken onlar Resul'ün ne demek istediğini çok iyi bilen insanlardı. Bu denli bir cehalet sadece bizdedir. Hele bizim toplumumuzda kaseten. Önce la ilaha illallah la ilaha illallah'a dönük. <gülüyor> Tefruatı ele alırken Önce bizim bu kelimenin delalet ettiği manaları üzerinde durmamız gerekir. Delalet ettiği manaları üzerinde durmamız gerekir. Birincisi Allah'tan başka ilah yoktur derken bu cümlede en çok dikkatimizi çeken ilah manasıdır. Tayyib-i Rahimeullah diyor ki el ilah tabi bu ifadeleri biraz anlamanız mümkün değil ancak Arapça bilen usulü bilenler bunu anlar. İlah kelimesi fi'alün vezninde bima'nal mef'ul yani mef'ul manasında el-ma'bud ibadet edilen kulluk edilen demektir bu manadadır. İlah kelimesi kulluk edilen, ibadet edilen demektir. Tıpkı el kitap yani kitap kelimesi ve İlahun, kitabun. Aynı vezindedir. Kitabun ne demek? Mektup manasında yazılmış şey demektir kitap. Mektupla kitap eşit manadadır. Burada kitabun, ilahun ma'abudun, mektubun manasında veriliyor. Kitap yazılmış şey, yazılan demektir. Ma'abud yani ilah, ibadet edilen demektir. Lugat yönüyle meseleyi alarak izah etmeye çalışmaktadır el ilah kelimesi yani ismi ''Elehe'' fiilinden müştaktır. Bu kelimenin aslı elehedir. Arapçada bütün bu tip kelimeler yani belli bir şeyden türemedir. Yani bu da bu da bu fiilden eleheden elehe eşit ibadet manasındadır. Yani kulluk etti, <gülüyor> ibadet etti demektir. Şeyhül İslam İbn Teymiye Rahimahullah, el-ilahu daha geniş manalı ele alıyor. İtaat edilen mabud. İtaat edilerek ibadet edilen demektir. Çünkü el-ilahu el-me'luhu yani ibadet edilen demektir. Devam ederek ilah, kamil bir muhabbet ve tazimle iclal büyükleyerek yani ikramla korku ve ümitle benzeri ihtiramlarla hüküm ve arzularına tabi olup kalbin yöneldiği ve sevdiği her şeydir, diyor. Bu neyi gösteriyor bu sefer? İlah, kamil bir muhabbet ve tazimle, iclal ve ikramla, korku ve ümitle, benzeri ihtiramlarla hüküm ve arzularına tabi olup kalbin yöneldiği ve sevdiği her şeydir, daha özlü bir ifadeyle tarif ilah kelimesine yani ilah kendisine itaatle ibadet edilen her şeydir diyor. İbn-i el-Cevziye rahimallah ise el-ilahu ilah kalbin muhabbet ve iclal inabe, ikram tazimle, tezelül ve hudu, korku ümit ve tevekküle yöneldiği her şeydir, diyor. Bu ilah kelimesinin lügat manasıdır. İlah kelimesinin Kur'an'da kullanıldığı yerleri ele aldığımızda bu kelimelerin, yani ilah kelimesinin neye, nasıl, hangi haller, hallerde ıtlak edildiğini bilmemiz lazım. Ki ilah derken muradın maksadı ne olduğunu bilelim. Diyor ki ilk ayeti kerimede yeryüzünde vuku bulan şirkin anlatıldığı bir ayeti kerimedir. Bu ilk vuku bulan şirkin anlatıldığı bir ayeti kerimedir. وَقَالُ لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَّكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ ve سُوَعَنْ وَلَا يَهُوْثَ وَيَعُقَ وَنَسْرَ ve dediler ki sakın ilahlarınızı terk etmeyin wed, suaa, Yahus'u ve nesri bırakmayın. Bunlar Nuh kavminin ilah edindikleri şeylerdi. Burada bunlar kimlerdi? Wed dedi, suaa dedi, Yahus dedi, ya ok dedi, nesri dedi kimlerdi? İbn Abbas'tan gelen bir rivayette şöyle dedi. Bu isimler Nuh kavminden bazı salih kimselerin isimleridir. Bu salih kimseler öldükten sonra şeytan bu salihlerin kavmine gelerek demişti ki: Ben isterseniz bu salihlerin desimlerini yapayım da şu toplanmış olduğunuz meclislere bunların desimlerini asın. Onlara baktıkça onları gördükçe ibadette şevk ve gayretiniz artar demişti. Demek ki ilah ilk olarak insana denile biliniyormuş. Hem de bu insanlar salih kimselermiş. Öyle mi? Bu ayetle bu hadisin bize anlattığı öncelikle bu Evet, ikinci bir ayette ise ve qale firavnu ya eyyuhel mela ma alimtu lekum min ilahin ghayri Firavun dedi ki kavminin ileri gelenlerine ey ileri gelenler sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum. Böyle Bu ayeti i kerimede yine ilahın bir insana denilebildiğini, aynen birinci ayet gibi ama bu insanın öncekiler gibi salihler değil, kafir bir mülhit olduğu daha için demek ki ilah salih bir insana da denilirmiş, kafir birisine de denilirmiş. Burada ilah edinme, eylemi önemli. İlah edinmen bir salih de olabilir, bir kafir de olabilir. Yani insan olarak. Bu da Kasas söresinde bir ayet gelmiştir. Bu ayette de bir insana ilah denildiğini ama Nuh kamindeki gibi salih kimselere de değil de Allah'ı inkar eden facirlere ilah denildiğini de anlıyoruz. Yani firavun gibi bir kafire. Yani insan salih de facir de olsa Allah'tan gayrına ibadet edildiği müddet ilah tesmiye edile biliniyormuş. Başka bir ayet-i kerimede: "Ocağınız nebi beni İsrail'e il bahra. Fatö ala kavmi ya'kifun ala asnamin lehüm. Kalu ya Musa ic'al lena ilahan kama lehüm alihâ. Kâle innakum denizden İsrailoğulları'nı denizden kurtarmıştık geçirmişti. Bu sırada kendilerine ait bir takım sanemlere etrafında toplanarak ibadet edilen eden bir kavme rastlamışlardı. Ve Musa'ya ey Musa şunların ilahları gibi bize de bir ilah et, tayin etsene demişlerdi. Kimdi bunlar? Musa aleyhisselamın kavminin rastladığı bu toplu, topluluk Buzaya tapan buzağı ilah edilmiş bir topluluğa rastladılar. O buzağı ilah edilmiş bir topluluğa rastladılar. Demek ki burada da yani bu ayetten istifade etmemiz şöyledir. Beni İsrail Kızıldeniz'den kurtulduktan sonra sahilde giderken bir kavmin inek suretinde bir şeye, bir şeyi ilah edindiklerini. Yani bir sanem, heykel ve suretin etrafında toplanarak saygı duyarak ibadet tezahüründe bulunduklarını görerek bize de böyle bir ilah tayin ettilerler. Görülüyor ki hayvana dahi ilah denile bilmiyormuş bu ayetten ne anlıyormuşuz demek ki bir hayvana dahi ilah denilebiliyormuş biliniyormuş başka bir ayette ise e ra'ayta men ittehada ilahahu hevahu efe ente tekunu aleyhü hevasını kendisine ilah edilen kimseyi gördün mü <gülüyor> hevasını kendisine ilah edilen kimseyi gördün mü Şimdi ona Resulüm sen mi vekil olacaksın? Kefil olacaksın. Bu ayetten anlamamız gereken nokta nedir? Kişinin heva ve arzularına ilah denmesidir. Yani heva, arzu ve isteğe de ilah denilebiliniyormuş. Başka bir nasta ise Ebu Waqid el-Laysi radiyallahu anhudan rivayet edilen bir nasta şöyle diyor. Vak-ı diyor ki, biz daha küfürden yeni gelmiş insanlardır. Şirk devrinde Sen haklısın, o hata yapmıştır. Hatayı ikaz etmenin o mevkide bulunan kimseye göre takınılması gereken bir tavırla sunulması gerekir.